Bismillahirrahmanirrahim Vakha suresi bu da Mekki surelerde bir suredir. İbn Abbas'ın naklettiği bir rivayette Ey Allah'ın Resulü yaşlandır mı diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam Beni Hud Vakha Mürselat, Amme ve Tekfir sureleri yaşlandırdı demiştir ki bu sureler Allah'a kıyametin kopuşuyla alakalı olduğu için bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinlediğinde belinin büküldüğünü ve yaşlandığını söylemiştir. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 12'ye kadar kıyamet korktuğu zaman onun vukuunu hiçbir yalanlayıcı yoktur o alçaltıcı yükselticidir yer sarsıldıkça sarsıldığı dağlar ufalandıkça ufalandığı dağılmış toz haline geldiği zaman siz üç sınıf olmuşsunuzdur Sağcılar, o solcular ne mutludurlar. Solcular, o solcular ne bahtsızdırlar. Önde olanlar da öncüdürler. İşte onlar en çok gözde olanlardır. Mahin cennetlerindedirler. Evet, vaka kıyametin isimlerinden bir isimdir kardeşlerim. Kıyametin meydana gelmesi ve olması kesin bir vaka olduğu için bu isim verilmiştir. Nitekim Hakk'a suresinde de işte o gün olacak olur, kıyamet kopar buyurulmuştur. Allah subhanahu ve teala onu gerçekleştirmeyi istediği zaman onun vuku bulmasını önleyecek hiçbir engel yok. O mutlaka vuruk bulacak. Bazı toplulukları cehennemde aşağıların aşağısına, esfeli safiline düşürür. İster sonlar dünyada seçkin ve dünyada şerefli kişiler olsun, başkalarına da nimet diyarlarında yücelerin yücesine, alayı illiğine yücedir. İster sonlar dünyada horlanmış, ve aşağılanmış kişiler olsun. Allah kimini alçaltır kimini de yüceltir. Düşmanını cehenneme sürükletir. Düşürür, alçaltır. Velisini de cennete çıkartır ve yüceltir. Evet. Rabbim bizi yücelttiklerinden eylesin. Yer sarsıldıkça sarsıldığında iyice hareketlenip sarsılıp enine boyuna oynadığı zaman dağlar ufalandıkça ufalandığı iyice atılıp ufalandığı zaman dağılmış toz haline geldiği zaman siz üç sınıf olursunuz diyor. Evet. Yani kıyamet kopup mahşerde insanlar toplandığında bir topluluk arşın Sağında yer alır ki, bunlar Adem Aleyhisselam'ın sağ tarafından çıkmış olanlar. Onların kitapları da sağlarından verilir ve sağlarından alınır. Bunlar bütünüyle cennet ehlidir. Diğerleri arşın solunda bulunur ki, bunlar Adem'in sol tarafından çıkmış olanlardır ve kitabı soldan verilenir. Ve onlar soldan defterlerini alırlar. Bunlar da cehennem halkıdır. Allah onlardan bizi muhafaza etsin. Bir başka grup ise Allah'ın huzurunda yarışanlardır ki bunlar kitapları sol tarafından verilmiş olanlardan daha özel, daha değerli ve daha üstün olup onların efendileridir. Peygamberler, Resuller, Sırttıklar, Şehitler bunlar arasında yer alır. Bunlar da sağ tarafta bulunanlardan sayıca daha azdırlar. Bunun için Hak Teala Ayetin devamını da şöyle buyuruyor bakın. Saadılar, o saadılar ne mutludurlar. Sovgular, o sozgular ne bahtsızdırlar. Önde olanlarda öncülerdir. Evet. 13'ten 26'ya kadar birçoğu öncekilerden biraz da sonrakilerden. Murassa tahtlar üzerinde karşılıklı olarak üzerinde yaslanırlar. Ölümsüz civanlar etrafında dolaşırlar. Mainden büyük katlarla, ibrikler ve kadehlerle ondan baş ağrısına uğratılmayacakları gibi akılları da giderilmez. Beğenecekleri meyveler kuş eti içlerinin çektiğinden şahin gözlü horlilerde. Saflı inci misali yapmakta olduklarına karşılık olarak orada ne boş bir laf ne de günaha sokacak bir şey işitmezler yalnız selama karşılık selam denir evet Rabbimiz en gözde olan bu öncülerden haber vererek onların eskilerden bir topluluk sonrakilerden de az bir kitle olduğunu bildiriyor Önceki topluluklardan iman etmiş olanlarla sonradaki topluluklardan iman etmiş olanlardır. Allah subhanahu ve teâlâ'nın onlara cennette bahşetmiş olduğu güzellikler verdiği nimetler bahsedebilir. Allah sizi onların arasından katılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi nesillerin en hayırlısı benim neslim. Sonra ardından gelen, sonra da onların ardından gelen buyurduğu gibi. Allah da bizi o hayırlı neslin arasına kalsın. Orada canın çektiği, gözün gönlün dahi böyle idrak edemediği bu kadar güzellik varken üstelik de hiçbir maşakkat çekmeden, hiçbir çile çekmeden orada onlardan istifade etmek varken neden insanoğlu burada çile çeker, birbirini öldürür, kırar, Allah'ın koyduğu hükümlerin dışında hareket eder? Bu hep ahireti herhalde anlamamadan, inkar etmeden, yalanlamadan kaynaklanıyor. Ahirete inanan, orayı tadan bir insan, orada ne bir boş lafın, ne günaha sokacak bir şeyin olduğunu bilmeyen birisi, hep selam selam selam diyen o insanlar dünyada hiç Rabb'in dışında bir şeye giden ama Allah korkusu giderse gider kardeşlerim gider Allah'tan gayrı her yola gider ama Allah'a giden yola gitmez. 27'den 40'a kadar sadılar ne bahtiyardır o sadılar dikensiz kiraz salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış gölge, çağlayan su, birçok meyve, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan yükseltilmiş döşekler üstündedirler. Gerçekten biz onları yeni bir yaratılışla yarattık ve onları elde kıldık. Eşlerine düşkün hep bir yaşıktırlar, sadiler için bir çoğu öncekilerden, bir çoğu da sonrakilerdendir. Rabımız spanoku ittayla burada da amel defteri sağdan verilir. Burada da Allah spanoku ittayla amel defteri sağdan verilir. O müminlerden bahsediyor ve o müminlere verdiği nimetleri bir bir ne yapıyor, sayıyor. Ve burada da dikkat ederseniz muzdan, dikensiz kirazdan da bahsediliyor. Utbe bin Abdüselam diyor ki ben bir gün aleyhissalatü ve ile oturuyordum. Bir bedevi geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü işitiyorum ki sen cennette bir ağaçtan bahsediyorsun. Ancak ondan daha çok diken olan bir ağaç tanımıyorum. Muz ağacını kastediyorum. Aleyhisselatü Vesselam Teala onlardan her bir dikenin yerine vesile tekenin hüsyesi gibi hurma yetiştirir. Onda yetmiş çeşit yiyecek vardır. Hiçbiri diğerine benzemez duyurmuştur. Evet. Salkımları sarkmış meyvelerden, hurilerden, gözün gönlün idrak edemediği o güzelliklerden ve birçok meyva bitip tükenmeyen ve dikkat edin Yasaklanmayan meyvelerden bahsediyoruz Dünyadaki meyvelere baktığımızda Yaz, kış, bitik, tükenmeyen Sürekli yenilen Ne zaman isterlerse Hazır buldukları ve hiçbir şeyin Allah'ın kudretiyle önlerine hazırlanmadığı Engellenmediği meyveler Burada Burada bir şeyler kazanıp da onun karşılığında alınıyor. Orada ise buradaki salih amellerin karşılığı. Allah bizi o amelleri işleyenlerden ve o hayra nail olanlardan eylesin. Ve cennette nimetlerin en sonundan olan cemalini gören kulların arasına bizleri de koysun kardeşlerim. 41'den 56'ya kadar Solcular da Solcular kimlerdir Kızgın ateşte Kaynar sulardadırlar Ve kapkara dumandan Bir gölge içindedirler Ne serindir Ne de hoştur Çünkü onlar Bundan önce refahla şımarmışlardı Ve büyük günah işlemekte direnip dururlardı ve derlerdi ki Öldüğümüzde Toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı Gerçekten biz mi yeniden diriltileceğiz? Önce gelip geçmiş Atalarımızda mı Peki Şüphesiz hem öncekiler Hem sonrakiler Belirli bir günün Belli bir vaktinde mutlaka Toplanacaklardır Sonra gerçekten siz Ey sapıklar ey yalancılar Muhakkak ki yiyeceksiniz zakkumu ağacından. Karınlarınızı dolduracaksınız hep ondan. Üstüne de içeceksiniz o kaynar sudan. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte ceza günü onlara sunulacak ziyafette budur. Allah bizleri muhafaza etsin. Evet. Rabbimiz Subhanahu Kuvveti yle padiların durumunu anlattıktan sonra sonra solcuların durumunu buna atfederek yani solcuların kimlerdir? Hemen ayet kelimede kızgın ateşte kaynar sulardandır. Evet. Ve kapkara dumandan bir gölge içindedir. Ve işte yalanlayıp durduğunuz şeye gidin, gölge yapmayın, ateşten de korunmayan cehennem dumanının üç kollu gölgesine gidin. O gölgenin saçtığı her bir kıvılcım sanki birer sarı deve, konak yeride büyük, yalanlanmış olanların o gün vay halini ediyor. Evet, ne serindir, ne hoştur, ne esişi tatlı, ne de görünüşü güzeldir ne de manzarası hoştur evet ne de içeceği tatlı ne yemeği güzel ne yağlı ne de hoş Allah subhanahu ve teala onların buna müstehak olmalarının sebebini çünkü onlar bundan önce refahla şımarmışlardı onlar dünya hayatında nimete gar kolunmuşlar ve kendi nefislerinin peşine düşmüşlerdi diyor. Evet. Ve büyük günah işlemekte direnip durduklarından, tutlara taktıklarından, tutlara ona denk ve eş tuttuklarından, şif koştuklarından Allah onları ne yapıyor? Oraya koyuyor. Dikkat ederseniz kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala bunları bu fiillerinden sonra hemen onlar öldükten sonra biz mi dirileceğiz? Yani ölüp giden atalarımız mı dirilecek diye sormalarının sebebi günah işleyen insan Allah'a karşı güvenini yitirdiği için hesabı yalanlar ve iyice azgınlıkta şımarıklıkta ne yapar? ileri gider. İşte ve tale, bunların bu hallerinden haber veriyor ve kıyamette de işte yalanladığınız inkar ettiğiniz dirilmeyi kabul etmediğiniz bu günde yalan mı esrağ mı girince görürsünüz diyor 57'den 62'ye kadar sizi biz yarattık hala tasdik etmez misiniz söyleyin evliyize Dökmekte olduğunuz meni nedir? Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratanlar biz miyiz? Biz takdir ettik aranızda ölümü ve biz önüne geçilecek de değiliz. Yerinize benzerlerinizi getirmekte ve sizi bilmeyeceğiniz bir yaratılışta tekrar var etmekte. Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz iyice düşünmeli değil misiniz? Evet, Rabbimiz Spanuhu ve Teala'da öldükten sonra dirilmeyi kesin olarak bildirip bunu yalanlayan ilhat ve küfü reddediyor ve onları tehdit ediyor. 63'ten 74'e kadar şimdi bana ekmekte olduğunuzu haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitirenler? Dilersek biz onu çerçöp yaparız da şaşar kalırsınız. Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu biz mahrumlarız. Söyleyin bana, şimdi içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa biz miyiz indirenler? İsteseydik onu tuzlu bir su kılardık. Öyleyse şükretmeli değil misiniz? Söyleyin bana, şimdi çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa biz miyiz yaratanlar? Biz onu bir ibret ve konaklayanlar için faydalı kıldık. Öyleyse Rabbini o büyük adıyla tesbih et. Evet. Allah Subhanahu ve Teala burada da yine Rabblığına yaratıcılığına onun büyük kudretine işaret ediyor. Ve onun verdiği bu nimetlerin karşısında öyleyse Rabbına isyan etme onun adını tesbih et ve onu şanına yakışır şekilde zikret diyerek önümüzdeki hayatımızı ikame etmekte en önemli parçalardan olan mesela bir suyu örnek vererek onu kendisinin tatlı kıldığını, saf ve soğuk su olduğunu dileseydi onu tuzlu ve dünyayı suya boğan denizler gibi acı bir su yapacağını yakıcı ateşi de yaratıp bunda kullar için menfaat sağladığını ve bu menfaati dünyada geçimlikleri için ahirette de onları kötülükten alıkoymaya vesile olduğunu vesile için halk ettiğini bildirir. 75'ten 82'ye kadar. Hayır. Yıldızların yerleri üzerine yemin ederim. Gerçekten bilseniz bu büyük bir yemindir. Şüphesiz o, şerefli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona arınmış olanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Rıfkınızı yalanlamakla mı çıkarıyorsunuz? Rabbimiz Sübhan-ı burada da mahlukatından hiçbir şeye yemin etmiyor. Burada yemin ifadesi bir başlangıç. Allah kelamına onunla başlıyor. Rabbimiz subhanahu ve teala yaratıklarından istediğine kasem edebilir. Bu yemin Allah'ın azametine delildir. Onun o şekilde başlaması bizim de o türde yemin etmemize gerek yoktur. O istediği gibi hareket edebilendir. Ve yıldızların yerine onların üzerine yemin ederim ki diye başlamıştır. Bu onun kendine has havredir. Ayşe annemiz hayır Allah'a yemin olsun ki ve sellem'in eli hiçbir zaman bir kadın eline değmedi demiştir. Buradaki sözün takdiri hayır yıldızların yerler üzerine yemin ederim ki Kur'an'ın mevzusunda mesele sizin iddia ettiğiniz gibi değil. O ne bir büyü ne de kehanettir. Aksine çok şerefli bir Kur'andır şeklinde de bunu anlatan olmuştur. Gerçekten bilseniz bu büyük bir yemindir. Benim yaptığım bu yemin gerçekten büyüklüğünü bilseniz çok önemli bir yemindir. Yemin edilen şeye tazim eder, saygıyla karşılardınız. Şüphesiz o, şerefli bir Kur'andır. Muhakkak ki Hz. Muhammed'e inen bu Kur'an çok büyük bir kitaptır. Korunmuş bir kitaptır, buyuruyor Rabbimiz. sübhan Kuvveti Ve Allah sübhan Kuvveti ona levh-i temiz olandan, ruhul kudustan, cibrilden başkasının dokunamayacağını, ve, onu, hiçbir zaman yalancının, veya, rüyakarın, nakledeyemeyeceğini söylüyor. Çünkü, bu ayetin uzun sebebine baktığımızda, kardeşlerim, Araplar, kâhinler hakkında söylediklerini, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de söylüyorlardı. İşte onu, ona ne malum cinlerin getirmediği, ne malum onların fısıldamadığı, çünkü onlar melekler Allah'ın kızları, cinler Allah'ın oğulları diyorlardı. Ve kahinlerin de cinlerle konuştuklarını söylüyorlardı. Allah subhanahu ve teala onlara cevabı ona cinler dokunamaz ancak pislikten arınmış olan melekler dokunur buyuruyor. Binaenaleyh o cinlerin bozuk şaşırtmacılarına alet olmaz. Ona dokunan sadece cibrildir ve levh-ı mahfuzda o indirmiştir diyerek Rabbimiz subhanahu ve teala ayetlerini indirip onların atmış olduğu bir iftiraya cevap veriyor. Ama maalesef ayetlerin nuzul sebebine bakmadan olduğu gibi oradakini okuyup kendi kafalarına göre tevil eden birçok insanlar bu ayeti kelimeleri getirerek ona temiz olandan başkası dokunamaz ayetini öyle bir yormuşlar öyle bir itikad etmişler ki abdestsiz cünüplü hayızlı bir insanın Kur'an okuyamayacağını ondan uzak durması gerektiğini hükmetmişler ve inanan insanları Kur'an'dan adeta uzaklaştırmışlardır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ben sadece namaz kılmak için abdest almakla emrolundum derken Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün cünüp olduğunda ve vesselam efendimizi görüyor, hemen çark ediyor. Daha sonra kus dedip yanına gittiğinde ey filan beni görünce neden çark ettin diye sorduğunda ey Allah'ın Resulü ben o zaman cünüptüm. O şekilde yanınıza gelmek istemedim. Pistim deyince Allah. Müslüman necis olmaz demişti. Faiz meselesine gelince, İslam'da eşyada asıl olan ibahaliktir, yani helallıktır. Bir şeye haram dediğinde, onun ispatını yapmak gerekir ki, haramlığına dair bir şey gelmeyen meselede, o ibaha hükmündedir. Bu konuda da helallığına ve haramlığına bir delil gelmemesi hasebiyle hiçbir insan çıkıp da buna haram deme hakkına sahip değil. Haram diyen toplulukların kitaplarına baktığımızda hayırlı kadın Kur'an okuyamaz. Soru. Peki hocaysa, birilerine öğretiyorsa işte kalın bir kadifenin atlasını arasına alıp bakabilir. Yamına nasıl okuyacak? Sayfaları nasıl çevirecek? İşte şu kadar santim uzunluğunda bir çöplem veya bir bakır parçasıyla. Peki ayetleri nasıl okuyacak? İşte bütün okumayacak, hediyelem okuyacak. Yani eğer bir emir, bir nehi, Allah'tan ve onun resulünden gelmezse, bunlar uzayıp gidecek. Allah hakkıyla anlayan, hakkıyla idrak eden ve emir ve nehileri sadece kendisinin murad ettiği gibi anlayan her türlü bağnaz, taklit, cahilane görüşlerden bir dere uzaktır. 83'ten 87'ye kadar hele can boğaza gelince o vakit görürsünüz ki siz biz ona sizden daha yakınım ama görmezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişiz onu geri çevirseniz de şayet sözünüzde samniyseniz. ise. Rabbimiz ve Teala bu ayetlerde hele can boğaza gelince ruh ölüm anında boğaza gelince Nitekim aynı şey kıyamet suresinde de geldiği gibi. Dikkat edin. Can boğaza gelip de köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Artık ayrılık vaktinin geldiğini sanır. Bacaklar birbirine dolaşır. O gün serk Rabbinin huzurundadır. Bunun için burada da kardeşlerim o vakit görürsünüz ki siz buyuruyor. Ölüm geldiği ve ölüm sarhoşluğunun belirttiği vakit siz görürsünüz. Biz ona sizden daha yakınız buyuruyoruz. Evet. Ve madem ceza görmeyecekmişsiniz onu geri çevirsenize şayet sözünüzde samimiyseniz. Evet. Canı boğazına gelmiş olan bu kişinin canını yerine döndürsenize eğer sanmıyorsanız onu bedenindeki karar yahına geri çevirin diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Evet. 88'den 96'ya kadar. Eğer o kişi gözdelerden ise rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti. Şayet sağcılardan ise selam sana sağcılardan. Eğer sapık yalanlayıcılardan ise işte ona da kaynarçıdan bir ziyafet. Ve cehenneme atılış. Şüphesiz ki bu kesin gerçeğin kendisidir. Öyleyse Rabb'ını büyük adıyla tesbih et. Bu üç hal insanların ölüm geldiği sırasındaki hallerdir ya gözdelerden olacak ya gözdelerin aşağısında sadiler arasında yer olacak veya hidayetten sapmış hakkı yalanlayan ve Allah'ın emrinden cahil olanlar arasında yer alacak. İşte bu yüzden eğer o kişi gözdelerdense yani ölen kişi vacip ve müstahakları yapan haram ve mekruhları terk eden ve muhatapları helalı isteyen rahatlık, güzel, rızık ve naim cennetleri onlar için rahatlık var müjdeler var Allah subhanahu ve teala hamd edilmeye layıktır ona hamd eder onu tesbih ederiz Rabbimiz bizi rahmetiyle yargılasın razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Bu surenin faziletiyle kızıklandırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.